Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz e, sevgili Taner Artvinli. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun hocam. Teşekkür e, ederim. Taner Artvin'le birlikte bugün e, Artvin'e has bir çalışmasını, e, Artvin etimoloji sözlüğünü e, konuşacağız. Bir etimoloji sözlüğü hazırlamak, bir de böyle yöresel bir etimoloji sözlüğü hazırlamak yani Türkiye gibi e, maalesef çok büyük bir etimoloji sözlüğümüzün olmadığı bir ülkede 600 sayfalık bir e, yaklaşık 600 sayfalık bir etimoloji sözlüğünden bahsediyoruz. Bu sözlük fikri nasıl aklınıza düştü? Öyle öyle başlasak. İlk başladığımda hocam e, bir etimoloji sözlüğü yazma fikri benim de yoktu. Ben sadece Ardi'nde görev yaptığım yıllarda 1992'den itibaren Görevim icabı her gün köylerdeydim zaten, artık Yusufeli'de. Köylerde kendime küçük küçük notlar tutuyordum. İşte bu yöresel kelimeleri bana ilginç gelen veya işte anlamını bilmediğim. Bu kelime hep işte küçük küçük not şeklinde dolduruyordum cebime, bunlar birikti birikti. Sonra dedim ben bunları, o zaman bilgisayar da yoktu tabii o yıllarda. Bu bilgisayar alınca biriktirdiğim notları, defterleri, küçük not kağıtlarındaki notların hepsini bilgisayara geçip bir sözlük yapmaya başladım. Etimoloji sözlüğü değildi en başta. Sadece yöresel sözcükleri toplayıp bir sözlük, altın sözlüğü, altın ağzına ait bir sözlük yapabilirim. Beni, beni bir nevi bu arada? Bir nevi evet, derleme çalışması ama... başladı. Peki tarih e, kaçtı? İlk evet. başladığınız tarih? İşte 1992 yani ne kadar olmuş? Tam 20 yıl olmuş. Şey, 30 yıl. 30 yıl olmuş tam. 1992'de işte tabii bu arada diğer Akdeniz diğer ilçelerine gittiğimde oralarda yine söylenen yöresel kelimeler oralarda hep not ettim. Daha sonra işte Ardı'nın köylerinden arkadaşlarla oturup sohbet ederken onlardan da sürekli işte notlar aldım. Bu işte dediğim gibi notlar bayağı böyle yığıldı. Bunları bilgisayara geçirdim. Daha sonra dedim ki bunların bir de dedim kökenlerini merak ettim kendim. Bu kökenlerini de bir araştırayım dedim. Bunlar hangi dildendir? Merak işte kendi merakımı tatmin etmek için. Çok. Sonra başladım sözlükleri taramaya. Bulduğum şeyleri not ettim, not ettim. E, baktım ki bu gitgide artık etimoloji sözlüğü olmaya başladı. Sonra daha fazla sözlüklerle, kelimelerin kökenlerini araştırmayla uğraşmaya başladım. En sonunda yani bu kadar uğraştıktan sonra böyle bir sözlük ortaya çıktı. Yani ilk başlama amacı tabii etimoloji sözlüğü değildi. Bir derleme sözlüktü yerel sözlüklerden oluşan bir derleme sözlüğü ama sonunda etimoloji sözlüğüne dönüştü. Güzel de oldu. Bu alanda e, yerel de. sözlükler çok var. Evet, teşekkürler. Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı dünya kadar ağız sözlükleri var. Ama etimoloji sözlüğü yerel anlamda bir, bir Kudret Emiroğlu'nun Trabzon Maçka Etimoloji Sözlüğü vardı bugüne kadar 1989'da yayınlamıştı Kudret Emiroğlu. Onun dışında yoktu. Bu ikinci oldu işte alt için. Bir de bu bayağı hacimli Kudret Emiroğlu'nunkine göre. Değil mi? Bayağı hacimli. Ee, evet. Ve, e, şey... 580 sayfa. Evet. evet. O 580 sayfa oldu. Evet. Bir, bir de şey e... Kudret Emiroğlu sağ olsun o da çok yardımcı oldu bana sözlükçülük Hah, konusunda. Evet onu sor soracaktım. Onunla, onunla ya da başkalarıyla iletişime geçtiniz mi bu sözlük çalışması sırasında? O yıllarda Ankara'da Kudret abiyle tanıştık. Oturduk hep bayağı Kudret abiyle birkaç defa Ankara'da uzun uzun sohbet etme fırsatım oldu. İşte o, o zamanlarda ben bu sözlüğü yazmaya başlamıştım. Kudret abi bayağı bana şey yaptı sağ olsun yol gösterdi. Sözcük yazım tekniği konusunda olsun, kelimelerin kökenlerini e, araştırma tekniği olsun, çok konuda da yardım etti. E tabi bir taraftan da Sevan Nişanyan gibi Türkiye'nin en önemli sözcük birisiyle de tanışıp arkadaşlık etme imkanım oldu. Sevan Nişanyan zaten başından beri hep yardımcı oldu, sağ olsun. Onunla da çok. Oturup sohbet edip çalışma imkanımız oldu. Yoksa benim söylediğim bu, bu şekilde mümkün değil olmadı. Kudret Demiroğlu bir Seval Nişanyan'la tanışmamış olsaydım şöyle çok basit. Amatörün de amatörü bir şey olurdu yani. Evet kesinlikle amatör değil. Hatta son derece bilimsel bir çalışma. Yani kelimelerin nasıl bir yani sesler... E, kelimelerin nasıl bir düzenle ele alındığı bunları böyle çok detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz sözlüğün nasıl yapıldığını da e, bu peki bu tecrübeyi yazmak nasıl oldu sizin için? Çünkü o artık bilimsel bayağı bilimsel tarafı işin. E, tecrübe Hocam, e, Bu sözlüğün, sözlüğün başında şey, şey yapıyorsunuz ya sesleri nasıl gösterdiğinizi e, hangi ha, şartları evet. kullandığınızı Şimdi, nasıl Türk, bir Türk, evet e, Türkçe'de kullanılmayan sesleri göstermek için bir transkripsiyon listesi koyduk sözlüğün başına Burada, i̇şte o sesleri aşina olmayanlar yine de belki e, hangi ses olduğunu çıkaramayabilirler ama işte Yunanca, Yunan alfabetinden, Arap alfabetinden, o seslerin karşılıklarını, Gürcü alfabesinden gösterdim. O alfabelerdeki o sesleri bilenler, benim orada transkripsiyonda kullandığım simgeleri anlayabilirler. O seslerin hangi sesler olduğunu şey yapabilirler. Yani mecbur öyle bir şey, tam orijinal bir şekilde o sesleri vermem gerekiyor. Onu da o şekilde transkripsiyon çözdük. Onu Peki. da o şekilde hallettik hocam. Peki bunu belirlerken e, nereden yani bilinen sesleri, o transkripsiyon işaretlerini ne, nereden aldınız? Onu belli bir kaynaktan almadım hocam. Bazıları çok sık kullanılan transkripsiyon e, simgeleri. Onları olduğu gibi aldım. Gülcüce gibi dillerde olan sesleri de kendim şey yaptım. Onlara da kendim birer işaret buldum. O şekilde kullandım. Yani bir şu standart bir şey olmadı yine de. evet seslere uygun bir transkripsiyon yapmayı gerektirdi bu. Mecbur. Evet, evet, evet. Mecburen öyle olmak gerekti evet. güzel. Bir ara verelim isterseniz ne çalalım bugün? Madem artık konuşuyoruz, Destan grubundan Ciller o çalarsanız sevinirim hocam. Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Taner Artmini ile birlikte Artmin Etimoloji sözlüğünü konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde bu sözlüğün nasıl derlendiği ve yazım aşaması, bu yazım aşamasındaki destekler ve testlerin nasıl transkripsiyonlandığı üzerinde durmuştuk. Toplam kaç kelime var sözlükte? Admin etimoloji sözlüğü kitabımda toplam 4894 madde başlığı sözlük var. Bunları sözlükte hem konularına göre sözlük sayımı yaptım. Hem dillere göre sözlük sayımı yaptım. Sözlüğün sonuna da bir dizin oluşturduk. Hangi alanda sözcük arama ihtiyacı duyuyorlarsa o alandaki sözcükleri kolaylıkla bulan diye. Dizinler de var sözlüğün sonunda. Bu 4000, yaklaşık 5000 sözlük var sözlükte. 4894 sözlüğün %40'ı Türkçe ve eski Türkçe kökenli. Yüzde kökeni bilinmeyen veya benim sözlüklerde bulup etimolojisini verememem sözlüklerden oluşuyor. Yüzde otuzu, yüzde on kadarı Gürcüce, yüzde kadarı Ermenice, geri kalan kısmında Arapça, Farsça, Yunanca, Rumca gibi kökenli sözcükler oluşturuyor. Peki bu e, kelimelerin hepsini siz mi derlediniz? Yoksa derlemediğiniz kelimeleri başka sözlüklerden aldınız mı? Ya da nasıl bir çalışma şekli or oldu orada? Sizin mesela farklı bulduğunuz kelimeler daha önce derlenmiş mi? Yani arada benzerlikler farklılıklar oldu mu? Sözlüğü ilk yazmaya başladığımda aslında sadece kendi derlemelerim olan sözlüğü, sözlüğü almak istemiştim. Ama daha sonra e, bakım, e, o Derleme sözlüğü, Türk Türk Korumu'nun derleme sözlüğünde de benim derleyemediğim çok sayıda sözlük var. Ee, daha bu Benden önce Artin Ağızları konusunda yapılmış kitaplar veya e, yerel kitapların sonunda bulunan bir sözlük kısımlarında benim sahada derleyemediğim sözlükler var. Ee, sonra da bunları da toplayıp tamamını bir kitap e, içerisinde vermek güzel olur. Ee, bir de hem kendi derlediğim malzemeyi de onlarla karşılaştırma imkanı da sağlıyor bunlar. Ben kendi derlediğim e, sözcük sayısı Üç yer alır. 3051 tane. Yani toplam sözcüğü %62'si benim derlemelerim. Bizzat sahada ağızdan derlediğim sözler. Daha sonra işte derleme sözcüğünden Sevgi Şenol'un e, Ardan Üç Ağızı kitabından ve diğer yerel e, kitaplardan ve tezlerden aldığım sözlerle bir bu sözlüğü. Bu hacime ulaştı. Daha iyi oldu. E, şimdi derleme sözlüğü gibi cilt cilt, cilt alıp da e, söz arama zahmetinden Kurtarıyorum şimdi herkesin mesela. Açık derleme sözlüğünde olan sözler, benim sözlüğümde de var. Ben derlemiştim o sözü sahada, derleme sözlüğünde de şu şekilde geçiyor diye veya şu kaynakta da bu şekilde geçiyor diye hepsini sistematik bir şekilde not ettim derlemelerin, kendi derlemelerin içerisinde. Ben, ben derlememiştim, derleyememişsem o sözü direkt Derleme sözcüğünden veya diğer kaynaklardan alıp sözcüğe ekledim. Onların tamamı da sözcükte var. Peki bu... Yani artı için değerli toplu bir şey oldu. Evet. Ee, ama büyük bir kısmı sizin derlemeniz. Yani ben baktım yüzde altmış ikisi sizin değerlemeniz. %62, evet, yüzde altmış ikisi benim değerlememiz. Bize ağızdan derlemişim. İnternet sitelerinden veya yazılı kaynaklardan veya başka yollarda değilim. Direkt ağızdan derlediğim sözlerdir. Peki bu kelimeleri, yani sözcükleri nasıl der, derlerken ne yaptınız? Onları, ne bileyim e, not aldım dediniz. Mesela cümle içinde nasıl evet. kullanıyorlar? E, ya da e, ne bileyim farklı kullanımlarını gördükçe ne, böyle şemalar mı yaptınız? Nasıl oldu? o? Hayır, şey sadece e, sözlerin anlamlarını veriyorum. Bu bazen e, bazı sözler için işte, örnek cümleler. Varsa emanidir. Türkçe sözü, sözlüğü geçtiği maniden, Türkçe sözlerinden, cümlelerden ve atasözlerinden örnekler pekiştirici olsun diye. Bu şekilde örneklemeler var Peki Artvin'in e, hangi bölgelerinden ya da nerelerinden derlediğiniz yazılımı bu sözlükte? E, şimdi Türkçe'nin Türkçenin dışında Gürcüce, Lazca, Hemşince konuşuluyor. Ben e, yalnızca Türkçe konuşulan köylerden derleme yaptım. Gürcüce Türkçe konuşulan? konuşulan köylerden, evet. Yalnızca Türkçe konuşulan köylerden derleme yaptım. Gürcüce, Lazca işte köyün tamamı Gürcüce veya Lazca veya hemşince konuşuyorsa o köylerden derleme yapmadım. Çünkü e, artık halk diline giren sözcükleri doğru tespit edebilmek için. Ben Gürcüce konuşulan bir köyden derleme yaptım. Topladığım malzeme zaten Gürcüce olacak. Lazca konuşulan köylerden derleme yaptım. Topladığım malzeme zaten Lazca olacak. Bunu şey e, olmaması için Artvin halk dilindeki e, Türkçe ve Türkçe dışından Türkçeye girmiş kelimeleri doğru tespit edebilmek için bu şekilde çalıştım. Yani yalnızca Türkçe konuşulan köylerden derleme yaptım. Peki e, bu köyden köye değişiyor muydu? Çünkü Artvin sınırda bir bölge evet, yani Hem Rusya yani şey Aydın'da e çok değişik arızlar var. Yani bir kelimenin telaffuzu köyden köye değişiyor, ilçeden ilçeye değişiyor. Onları da mümkün olduğu kadar vermeye çalıştım. Telaffuzlarını, değişik telaffuzlarını. Hangi şu köyde, şu ilçede, şu köyünde şu şekilde söyleniyor. Şu ilçenin şu köyünde şu şekilde diye. Ve çoğu sözlükte var bu telaffuz farkları var. Tesdik edebildiğim telaffuz fatlarının tamamını da sözlüğe işledim. Bu da çok önemli. Bir de coğrafyada bu zenginlikte etkili sanırım evet. değil mi? Yani her bölgeden evet. bu kadar çok ya da velut bir kaynak çıkar mı? Sanmam. Değil mi? Artvin'in <gülüyor> yani... coğrafi konumu evet. sanırım etkili bunda. Kesinlikle çok etkilidir. Öyle köyler var ki bir mahallesi farklı arız konuşuyor, başka bu diğer mahallesi farklı arız konuşuyor. Aynı köyün sınırları içerisinde iki farklı ağız var. O kadar değişik farkındaki arızlar. Şimdi bu çalışma aslında hem e, o yörenin e, gündelik hayatını, kültürünü, hatta düşünce şeklini, değil mi bize e, evet. kelime yapım şekli, düşünce şeklini de gösteriyor. Ne bileyim sesler, çağrışımlarla mı? ne bileyim, vurgularla mı? O belki sizin tabii da, çok daha iyi gö görmüşsünüzdür. Bize e, o toplum hakkında bir sürü şey söylüyor. Bu söz var. Kesinlikle. Yani, kesinlikle Söz bir şey söylüyor. Ben okurken çok şaşırıyorum. Bazı kelimeleri hiç duymadım hayatımda yani hiç duymamıştım. <gülüyor> o tabii benimle de ilgili e, bir şey. Ve böyle çok anlamlar çok güzel. Kelimeler de çok güzel. Yani onları böyle Sadece ses olarak görmek de çok güzel, çok keyifli. Yalnızca yani, bir sözcük değil tabii, bu bir yani artvin kültür hakkında da fikir verir. Kesinlikle Geri, çok şey söylüyor yani. artvin hakkında e, sözlük. Bir de sözcükler şey böyle, ne diyeyim, Her sözcüğün bir tarihi var aslında ya, yani bir belleği, bir anısı. O her evet. sözcük üzerinde yani sizin yaptığınız bir bellek derlemesi sadece bir evet kesinlikle, şey değil. kesinlikle. ben şunu da söyleyeyim de bu sözcük etimoloji kısmı ikinci amaç. Benim asıl amacım bu sözcüğü yazmakta asıl amacım unutulup giden sözcükleri yazılı olarak kayda geçirmek. Biliyorsunuz televizyonun, internetin çalın Değişmesiyle birçok sözlük halk diliğinde kullanımdan kalkıyor. Ben bunlar yok olup gitmesin, yazılı olarak kayıda geçireyim. Etimoloji kısmı ikinci amaç. Birinci amaç sözleri tespit edip kayıda geçirmekti. Yaptım. Belki de benim 30 yıl önce söz verlediğim bu yaşlı insanlar öldüler. Belki de o kelimeleri kullanan son temsilciler belki de onlardı Bilmiyorum. Belki onlarla birlikte yok oldu. Gitti. kullanımdan kastı belki de bazı kelimeler. Onları derleyip yazılı olarak kayda geçirmem en önemli şey benim için. Etimolojisi yanlış olur. Doğru olur. Ektik olur. Onlar bir şekilde düzelir zamanla. Doğrusunu buluruz. Ektiğimizi tamamlarız. O İkinci amaç etimoloji. Tamam etimoloji de çok uğraştım, çok çalıştım, çok uğraştım ama dediğim gibi birinci amaç Alp'in ağzını, Alp'in halk dilini sayıda geçirmekti. Bunu da söylemiş olayım hocam. Çok şahane bir iş. Gerçekten çok tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yok, ben... De çok teşekkür ederim böyle bir çalışma yaptığınız için. Ellerinize sağlık. Evet, bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için programınıza. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. E, umarız bu sözlük daha nicelerine ilham olur. Hoşçakalın. İnşallah. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Sağ olun.